Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es-salatu ve selamun aleyhe ya seyyidil evvelin ve'l-ahirin <gülüyor> ve ila cem'il enbiya'i ve'l-mursalin ve ila cem'il el evliyai. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın efalarını fiillerini işlerini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 İstemesek ne olur? İstemesek Allah köpek dedi. Köpek dedi. Dilini çıkarıp soluyor. Dünyaya saplanmış. Dünyaya saplanınca köpek gibi olur dedi. Manevi olarak da aynı şekilde basamak basamak kul Allah'a yaklaşır. Manevi yakınlıktır bu.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 O zamana kadar Allah mühlet verir. Diyelim ki iman etti, anladı. Sonra imandan sonra fasıklık ne kötü isimdir dedi Allah. İman ediyor, sonra imanını kaybediyor. Sonra fasık oluyor. Sonra cehennemlik oluyor dedi. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isim.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 o Rabbini seçince, Rabbine dönüp Rabbini tercih edince, Rabbi de onu seçer. Seçiyorum diyor. Kimi seçtiğini, neden seçtiğini beyan ediyor. Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Bütün insanlığa Allah'ın vahyi budur. Dini ayakta tut.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 eğer şükreden bir kur olsaydı, mutlaka Allah onu hidayete erdirirdi. Silat-ı müstakime hidayet ederdi onu. Elbette ki Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber. Allah size gaybi açacak değildir. Gayba sizi mütalik kılmaz. Gaybi size göstermez ama Allah Resullerinden dilediğini seçer ve gayba da mütalik kılar.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 en az bire 10, bire 100, bire 1000, hesapsız. Bunu o takdir eder. Onun için kimse bu hesabı yapamaz. Allah'a sarılın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır. O ne güzel yardım edendir. Evet.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 o kadar tanıyor, o kadar iman etme, sevme imkanın vardır. Bir de Allah'ın efarından ilka etti, buluşturdu, buluşturur, karşılaştırır, karşı karşıya getirir, dinler, üne sürer, beyan eder. Çıkarıp atar, sağlam yapar, arz eder. Birçok mana birden gelir. Lika, ilka. Allah Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhakkak ki senin üzerine ağır bir söz ilka edeceğiz. Allah'ın vahyi ağırdır.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 Allah onun gönlüne tecelli ediyor, şahadeti orada yapıyor, orada Allah'ın cemaline şahit oluyor. Allah kıyamet günü, o toplanma ve buruşma günüyle sizi uyarıyor, size haber veriyor. Kendi emrinden olan ruhu, kullarından dilediğine ne yapar? İlka eder ruhu ilka edince, kullarından dilediğini. Allah bir ruha ruh diyor, bir Cebrail aleyhisselama ruh diyor, bir Kur'an'a, Allah'ın ayetlerini vahyine ruh diyor. Bir de ruh, hakikati Muhammediyedir. Kime Allah kullarından dilediğini, hangi kula bunu ilka ederse, bunu verirse, o başka biridir. Allah işi onunla yapar. O ilka ettiği ruhla yapar. Yani bir kuluna bunu ilka ettiğinde, işi o ruhla yapar. Tabii ki işi,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 Tek bir feryat yetti. Bir sayha, bir ses yetti. Onları çer çöp haline getirdi. Biz onların üzerine taş yaptırdık. Farklı farklı kalıpleri Allah anlatıyor. Gönderdi diyor. Müdahale ediyor. Aynı şekilde... Nuhkavbüne azap gönderdik. Onları suda boğduk. Firavüne farklı farklı azaplar gönderdik. Tufan gönderdik. Çekirge gönderdik. burada güvesi gönderdik. Kurbağa gönderdik. Kan. Nil nehri kana bulandı. Gene de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 o iki Resulü yalanladı, biz de bir üçüncüsü ile on, onları destekledik. İki tane Resul bir kavme gönderiyor, yetmez. Onlar onu yalanlıyor, bir Resul daha gönderiyor. Kimdir bunlar? Hz İsa'nın havarileri. Bunlar peygamber değil. Resul, elçi. Allah biz gönderdik diyor. Dedim ya, Allah her şey için onu ben yapıyorum diyor. İki tane gönderiyor. Kavibin onları yalanlıyor. Antakya'ya. Sonra bir tane daha gönderiyor Allah. Biz seni yalnız müjdeci ve nezir olasın diye gönderdik. Resulullah Efendimiz de buyuruyor böyle.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 Şeytanın resulüüydü. Allah ayet kerimede Muhammedun resulullah ve me'ahum dedi. Muhammed Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar da. Evet, hep beraber. Hem Muhammed, hem onunla beraber olanlar, kafirlere karşı şiddetli, küfre karşı şiddetlidir. Küfri kabul etmez, şirki kabul etmez, müşriki kabul etmez. Ama mümine, müminlere karşı alçak gönüllü. Kim öyledir? Allah'a Resul olanlar, ayetleri taşıyanlar, ayetleri diliyle değil, eliyle değil, gönlüyle taşıyanlar, ayetlere iman etmiş olanlar